Bugün konuşacağımız konu kişisel sorunlarınız, kişisel sınırlarınız. Bunu iki şekilde adlandırıyorlar. Psikolojik sınırlar, kişisel sınırlar. Bir, başkalarının yarattığı. Buna aşırı empati sendromu da deniyor aslında. Yani bu konuya özel bir video çekmek lazım da. Başkalarının yarattığı el alem ne der sınırları var. Yani Diyorsun ki ya işte el alem ne der bunu giymeyeyim, el alem ne der bu renk giymeyeyim, el alem ne der şu marka telefonu almayayım. Elalim ne der? Şu telefonu illa alayım. Benimki eski kaldı falan. Dolayısıyla e, sınırlarınızı, hatta bütçenizin sınırlarını Edalem'in belirlediği sınırlar var. İkinci sınır dediğimiz şey sizin belirlediğiniz. Bunu şöyle düşünün: evinizin dışında bir e, çit var. Bir de çitin çitin dışında bir hendek kazmışsınız, yani bir duvar daha örmüşsünüz. İşte birinci çit sizin ördüğünüz duvar, e, ikinci İşte suların ötesi, suların hendeyin ötesindeki ise ikinci koruma duvarı. İkinci koruma duvarına elalem ne der diye büyük beden yapıyorsunuz. Seneye de çekinirim diye. Dolayısıyla hayatınızı mahveden şey bu iki duvar. Kişisel ve psikolojik sınırların içerisinde bir öğrenilmiş çaresizlik vardır. Bir de konfor alanı vardır. Öğrenilmiş çaresizlik denersin, denersin, denersin olmaz ve pes edersin. Hani bir tane köpek videosu vardır. İşte camdan plastik kapıya darbust çarpıyor, çarpıyor ve geçemeyince sonra pes ediyor ya. Artık orada o plastik olmasa bile o kapının o tarafına geçmemeye çalışıyor. İşte o öğrenilmiş çaresizliğin babası. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz zaman sizin başkaları tarafından işte özgürlüğünüz alınabilir, tehdit edilebilirsiniz. Sizin mutluluğunuz fiyata bedele karşı şart koşarlar. İşte o öğrenilmiş çaresizliktir. Yapamazsın. Onlar sana der ki yapamazsın. Sen de bir süre sonra dersin ki yapamam ben kimim ki? Bir de konfor alanı var. Burada tamamen siz yapamam diyorsunuz. Bunu da şu yüzden diyorsunuz Bunun da videosu var kanalda Yani işte burası iyi Hani ne, nereye geldin? Diyelim ki 25-30 yaşlarındasın ve bir başarın var Çok iyi bir web sitesi tasarımcısın Ama çağ öyle bir ilerliyor ki artık web sitesi tasarlamak yetmiyor Veri işleme hatta mobil cihazlarda oyun uygulama yapman gerekiyor Sen diyor yani konforalarım iyi ben en iyi web sitesi tasarımcısıyım Öyle övünenler var Bakıyorsun 35 yaşında 10 sene önce çok değerli bir mesleği vardı web sitesi tasarlama, internet sitesi tasarlama. Şimdi esamesi okunmuyor, Millet tablette şeker kırıyor bilmem ne yapıyor. Kendinize kişisel sınır olarak konfor alanınızı koyarsanız ya burası iyi buradan dışarı çıkmayayım. Arkadaşlarını çağır, evde iyiyim bozma. Bir iki çağırlar sonra çağırmaktan vazgeçerler. Sen de konfor alanında huzurluca ölürsün. Bunların hepsine kişisel sınır diyoruz. Kişisel sınırları aile oluşturabilir. Anne baba sana der ki ya işte sen doktor avukat olamazsın, sen işte şunu ol, sen de çıtayı düşük tutarsın, hiç umursamazsın, güvenmezler sana. Bazense o kadar yüksek sınır koyarlar ki, sanırlar ki sen üstünden atlamak için çaba göstereceksin. Abin çok başarılı olur, sen dersin ya aman dersin ya yapamam işte, o da bir kişisel sınır. Yani motive etmeye çalışırken işte bak Ayşe teyzenin oğlu nasıl muhteşem oldu. Mahmut abinin olduğuna bak işte bu da bir sınır yaratıyor. Diyorsun ki ya boşver o da sınır ulaşılmayacak bir sınır hiç uğraşmayın bari. Bizim bu kişisel ve psikolojik sınırları tanımadığımız ihlal ettiğimiz yerler çoktur. Yani bakarsın sen gazeteyi açarsın işte dergi kitabı omuzun üstünden böyle okumaya başlar. Telefonla konuşursun arkaya yaslanır dinler. Dolayısıyla Türkiye'de çok fazla toplu taşımada özellikle kişisel sınır diye bir şey oluşturamıyorsun. Çünkü psikolojik sınıra sen bir limit oluşturuyorsun ama işte saygı bekliyorsun ya da kişisel sınır oluşturuyor diyorsun ya hani telefonla konuşuyorum diyorsun. Bakıyor suratına. Yani diyorsun ki yani telefonla konuşuyorum işte. Bunu evde genç arkadaşlar çok yaşar. Anne babanın suratına bak yani telefonla konuşacağım diye. Anne babamızla konuş işte ne olacak gider. Dolayısıyla rahatsız olursunuz. Bizde kişisel sınırların cinlik tarafı da vardır işte, ben emniyet şeridine gireyim ama başkası emniyet şeridine girmesin, ben markette öne kaynayım kimse benim önüme kaynamasın, ben istediğimi ayıplayayım işte ona bakayım buna bakayım kimse benim namusuma bakmasın, benim ailem çok değerli. Dolayısıyla kişisel sınırın bükülmesi denilen bir olay var bunu bir Avrupa'da çok bu kadar esnek şekilde görmüyorsun yani kimse görmüyor kırmızıda geçsem olur demiyor kimse. Almanya'da yaşayan vatandaş, orada kuralları uyuyor da Türkiye'ye girince birden kırmızı ışık falan umurunda olmuyor. Emniyet şeridi yapıştırıyor. Çünkü eğitim terbiyeden ve aile ahlakından gelen kişisel sınır kalıcıdır. Biz Türkiye'de çok buna önem vermeyiz. Yani seni ezmesinler, sen onları ez önce. Ya böyle bir şey yok ki en iyi savunma hücumdur diye bir hayat felsefesi olabilir mi? Onun hakkı niye, öbürününki niye, nereye kadar? Dolayısıyla toplamda üçü ayrılıyor kişisel sınırlar. 1- Senin koyduğun, kendine koyduğun sınırlar. 2- Başkalarının sana koyduğu sınırlar. Bir de örf, adet, töre, toplumun koyduğu sınırlar. Yani cık cık cık cık işte metrobüste de el ele tutuşulurmuş? Yani bu ülkelerden ülkeye döneme döneme değişir. Yani Arabistan'da iki erkek daha önce söylemiştim şöyle gezer bu kankalığın dostluğun belirtisidir. Türkiye'de geçsen ne oluyor yahu derler değişik bunlar. Hollanda'da kimse ellemez isterse iki erkek birbirine sarılsın. Dolayısıyla bu toplumsal sınırdır. Ama aile bize öyle öğretir ki dur der. Toplumsal sınırlara varmadan bir de elalem ne der? Başkalarının koyduğu sınır var. O seni denetlesin. Sen daha da garanti olsun kendi kendine sınır koy. Mesela diyelim ki işte Senin derdin turuncu giymek, çılgın bir turuncu giymek istiyorsun. Altına da fosforlu yeşil giymek istiyorsun. Bunu etek boyu olarak, kıyafet olarak düşünebilirsin. Ben örneği biraz abartıyorum. Der ki işte annem ya sokağa mı çıkacaksın bu kıyafetle? Hani dersin toplum fosforlu yeşil giymemi istemiyor. Sonra der ki bak işte Muzaffer amcanlar falan da dışarıda işte Ayşe teyzen camdan bakıyor. Hani dersin ki turuncuyu da giymeyeyim. Ondan sonra herkes Siyah beyaz, gri renklerde dolaşır dışarıda. Bu kişisel ve psikolojik sınırların ihtiyaca göre de değişmesi vardır. Bazen istersin ki o psikolojik ve kişisel sınırlarının o duvarları yok olsun. Çok yalnız kalırsın çünkü. Kendine o kadar soyutlarsın ki işte çok ben çok iffetliyim, çok muhafazakarım, çok namusluyum, çok dürüstüm. Ee, galiba ben biraz yalnızım. Yani evet, hiç kimseyle görüşmedim. Beynim tertemiz kaldı. Halbuki insanlarla görüş yani, seninle ters görüşte olan kişiyle bile görüş. Görüş ki dünyaya bakışın gelişsin, kendine bir şeyler kat. Ben işte hiç kimseyle konuşmuyorum. Sadece kitap okuyorum. Bütün kendimi edebiyata verdim. Ya o kitabı birisiyle tartışmadıktan sonra ne önemi var? Zaten bizde kişisel sınırlar böyle salata yapar gibi sürekli daraltılıyor. İşte o şu kıyafeti giyiyor, bunun görüşü, bu solcu, bu bilmem neci. Etmeyin ne olur kişisel sınırınızı başkalarının sınırlarını da katarak geliştirin. Ha bir de ben buna tam kelime bulamıyorum ama kişisel sınır laçkalığı var. Aslında başka bir kelime var da kullanamıyorum. Bazı insanlar görürsün. İşte bir yerde yemek yiyorsundur arkadaşınla. Gelir hop Halukçu ne haber? Oturur yemeye başlar. Hop öbür tarafta senin yanına gelir sığışır. Beni karşıya atsana. Artık o kadar senin kişisel sınırlarının içerisine böyle <gülüyor> laçkadır ki. işte yalama oldu diyelim. Bir süre sonra nefret edersin. Dolayısıyla insanların hayatına, psikolojik ve kişisel sınırına da ve serbest girişiniz varmış gibi düşünmeyin ne olur. Sizi hiç istemeyecek hale getirip bıktırabilirsiniz. Size çok basit bir örnek vereceğim. Değerli bir hocamızla gidiyoruz. İyi bir üniversitede, iyi bir bölümle, bilişimle alakalı. Bizim içinde bulunduğumuz araç yüksek bir araç. Yan tarafta ise bir hanımefendi gidiyor arabasını sürerken işte dedi ki değerli hocam artık görüşmüyoruz bu zihniyetinden dolayı ha yokcum görüyor musun dedi neyi dedim yandaki kadın dedi, ne biçim giyinmiş <gülüyor> dedim ki hocam dedim hani kadının arabasına bakıyorsun farkında mısın yani kadının arabasının içini rontgenliyorsun yani bu, bu aslında taciz çünkü olay şu hanımefendi ben bir durup bakmadım olaya ama onun tarifini anlatıldığında eteği kısa diyor. Şimdi kadın arabaya bindiğinde araba sürmek için eteği yukarıda serilmiş olabilir. Kadın mini etek de giymiş olabilir ya. Sana ne? Yani arabanın içerisinde belki öyle rahat ediyor. Ama sen oraya bakıp da kurcaladığın zaman, kişisel alana girdiğin zaman, o sınırlara tecavüz ettiğin zaman bir de onun yargılama hakkın var. Yani bu ekşi sözlükte işte YouTube'da ha yorum bölümünde her yerde görüyorum. Sizi şöyle şöyle olduğu için yakıştıramadım. Siz nasıl aydınsınız? Hem de Müslümansınız. Sana ne? Sana ne ya? Yani... 10 kere söyledim belki daha önce bunu. İşte siz kesin cehenneme gideceksiniz. Ya gideceğim, ben gideceğim. Ben yanacağım. Daha bronz olacağım. Yıllarca cezamı çeke çekeceğim belki. Sana ne? Cennete gitsen bende mi gideceksin? Yani beraber mi gideceğiz? Oraya gittiğimde sen mi bana güneş yağı süreceksin? Sana ne? Seni ilgilendirmiyor ki. Ben senin... Arabana binip senin kafana silah dayıyor muyum? Vitesini ben değiştiriyor muyum? Hayır. Sana ne? Neden insanların hayatını bu kadar mükemmel yapma yönünde kişisel sınırlara, psikolojik sınırlara tecavüz ediyoruz? Çünkü ilk aşama kişisel sınırdır. Masasına oturursun. İkinci aşama psikolojik sınırını bozarsın. Şunu yapma, bunu yap, bu işe gir, şunu giyme. Sana ahlaksız derler, ucuz derler, sana edepsiz derler, sana güzel derler. Kötü. Sana ne? Neden? Kendin bir şey olmadığın halde başka birini değiştirmeye çalışıyorsun. Bazen anne babalara bile söylüyorum. Çocuğu gelmiş 25 yaşına halen hayatına karar vermeye çalışıyor. Ya sen ilk 10 sene, 15 sene bu çocuğa bir şekil veremediysen artık elleme. En azından daha da bozma. Psikolojik sınırın bir de yapayı var. Ailenin oluşturduğu var. Yapamazsın, edemezsin. Sen şu uzak mesafede dur. İşte asla avukat ol. Yapmayın. Yapay psikolojisiniz sadece çocuğun özgüvenini yitirir. Sonra benim oğlum, benim kızım niye pısırık oldu? E sen ettin. Tersi de yanlış. E, maddi gücü olan aileler diyor ki hiç sınır tanıma, her şeyi yaşa, çılgınca yaşa, onu da satın alın, buna da rüşvet ver. E, görüyorsun ülkede ondan sonra, Arjantin'de falan tatsız şeyler yaşanıyor. Herkes her şeyi satabileceğini ya da satın alabileceğini düşünüyor. Lütfen e, bir evlat yetiştiriyorsanız, eğitim anlamında söylüyorum, öğretim anlamında değil. Evlat yetiştiriyorsanız ona kendi sınırlarını maksimum yapmayı ama bunun da başkalarının sınırlarına tecavüz etmeden oluşturmayı özgüvenle ileriye gitmesini sağlayın. Ben bunu hani piyanonun tuşları gibi düşünüyorum. Senin bir yandaki notanın sınırına geçme hakkın yok ama piyanonun tuşunun ne kadar uzun olduğu senin başarın. Ne olur yan yana olduğunuz insanları itmeyin bir adım ileri çıkın ya. Yani kişisel ve psikolojik sınırınızı genişletecekseniz bir adım ileri çıkın. Şimdi size bir sorum var. Sizin, açı, yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Biz bizeyiz biliyorsunuz. Bu kapalı bir video dışarıya. Sizin haddinizi kim belirliyor? Sizin sınırlarınızı kim belirliyor? Kime göre belirliyorsunuz? Çünkü bazen de şu vardır. Hani evlenmişsindir işte, sevginin vardır. Yurt dışında kariyer düşünüyorsun. Sevginin diyor ki, beni bırakıp mı gideceksin? Ama bu da bir sınır. Sizin haddinizi kim belirliyor?